Rahmanir Rahim. Elhamdülillahi rabbil Alemin ve sallallahu taala ala seyyidina Muhammed ve ala ali sahbihi sallam teslimen kesire. Kıymetli Lala Gül izleyicileri. Biraz evvel Hayder'in programında yine beraber olduk. Bu geceden inşallah saat iki buçukta İsmaila Vakfımızın programında Lalegül'de gece iki buçukta yani işte sahurdan evvel e, bir mülakat yaptık Sinan Hoca Efendi kardeşimizle o da e, bizim programımızda bir şeyler anlat demiş idi ben hizmetçiyim ben Allah için Allah'ın yoluna hizmet edenlere hizmetçiyim ben delaletçiyim teşvikçiyim benim yapacağım iş bundan ibaret ama herkes vazifesini inşallah yapıyor. E, o programda gece iki buçukta izleyebilirsiniz inşallah orada da güzel sohbetler oldu güzel hoş muhabbetler oldu yani e, bu akşam yani mübarek Cuma gecesi saat iki buçukta onda dinlersiniz. Bu arada e, ben size bir hadis şerif okuyacağım. Reklam arasına gidildikten sonra ikinci bölümde Zeydim Sabit Derneği'nin açılışında yaptığım bir konuşmayı sizlere. Arkadaşlar takdim edecekler. O konuşmayı da mutlaka dinleyin. Ayetlerle, hadislerle. Ben zaten biliyorsunuz kaynaksız ayet ve hadis konuşmamda geçmeyen bir, bir konuşma yoktur. Böyle bir konuşma zaten fuzuli bir konuşma olur. Dinlenmeyi hak etmez. İlam'da Hüdayi Vakfı'nın e, merkezinde yaptık o konuşmayı. Osman Topaş Efendi Hazretleri de baş tarafında bulundu, orada görüştük mübarek zat ile ee, Üsame Rufa Hazretleri vardı Sariye Rufa vardı, birçok ulema evliya vardı, Şeyhül Kurem Raci Hazretleri vardı, çok yani önemli cevap vardı orada da e, bir konuşma nasip oldu bu fakire şimdi birinci bölümde ben size inşallah bu bir hadis-i şerif edeceğim Ondan sonraki bölümde de iftara kadar inşallah o sohbet dinlensiniz. O da bayağı bir konuşma yani. Allah Teala tesirini halka eylesin, cümlemize hidayetler bahşeylesin, ameli salihler nasip eylesin. Amin. A Nebi Sa'idin radıyallahu te'ala an. Ebu Sa'id Efendimiz radıyallahu anh'tan rivayet ediliyor. Bu hadis-i şerifte. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyorlar. Bu hadis şerifi e, Beyak-ı Şuab-ül İman'da ediyor. E, İmam Bezzar rivad etti. İmam Üchuriyye ondan naklediyor. Tabi çok e, muteber hadis kaynaklarında geçiyor. Hafız Münziri en başta tabi terkı bu terif hadislerindendir. E, Hafız Münziri büyük muhaddis efendi hazirimizin elinden düşürmediği hadis kitabı Terghiibü teriptir. Ondan sonra daha kaynaklar çok İmam Suyuti, İmam Mütte Ali el-Mubtaki ve Rabbim hepsinden razı olsun. Kabirlerini nur eylesin. Bu hadis-i şerifleri bizlere kadar intikal ettirdikleri için. Buyuruyor sallallahu teala aleyhi ve sellem: "İza kana layletü min Ramazan, ramazan Şerifin ilk gecesi olduğu zaman, fıt cehade sema" فَلَا يُغُلَقُ مِنَا بَابٌ حَتَّى أَكُونَ آخِرُ الْلَيْلَةٍ وَرَبَضًا Buraya kadar zaten e, hepinizin hemen hemen bildiğiniz, ezberlediğiniz bir konu. Ramazan-ı Şerif'in ilk gecesi olduğu zaman e, semanın göklerin kapıları açılır. Göklerin kapıları açılması, göklerin kapısı cennetin kapısı demek değil. Ama kabul makamı göklerdedir. Haşa zaten allah Teala mekandan münezzeh göklerde değil. Ama Mevla Teala'nın melekleri göklerdedir. Ve arş, kürsü göklerdedir. Yani göklerin içinde değil zaten. Göklerden sonra kürsü, daha sonra arş. Ama sema ne? Onlara cihet verebiliyoruz. Allah Teala cihetten münezze ama arş, kürsü cihettedir. Gökler de kabulün, kabul makamlarının, efendim, e, girilmesi için kapılar vardır. Bu kapılar bazı hadislerde işte Berat gecesi 300 rahmet kapısı açıldığı zikrediliyor. Demek ki e, o rivayetten anlaşıldığına göre en az 300 kapı var. Daha da birçok kapı var. Hadîkel mədəni buras tevdiyle innalladine kədibu bi ayatina ustek buruğanha la tufatpulum embabus Ayetlerimizi yalan çıkar çıkaranlar, ayetlerimizi yalan sayadlar. Ve adetlerimize inanmaktan kibirlenenler, işte bu zamanda böyle bir şey olur mu, bilmem ne falan bunlara mı inanıyorsunuz sana? Bunlar geberdikleri zaman ruhlarına göklerin kapıları açılmayacak. İşte göklerin kapıları açılmayacak ne demek? Bu adam cennete giremez ve oradan aşağı yedi kat yerin dibine sitçine atılacaklar. Yani gökten atılmak ne demek? Buradan atılsa gibi olmaz. Gökten atılmak demek, parçan kalmaz demek ama Tabi ki bu ruhani bir azaptan bahsediliyor. Çünkü o noktada beden hala henüz tabi dünyada gömüleceği için ruha yapılan bir azap. Gök kapıları açılmaz. Şimdi Ramazan Şerif'te gök kapıları ilk geceden açıldı. Ve kapılar açık şu anda. Mubarek Cuma gecesine yaklaşıyoruz. Zaten ikinden sonra artık bu saatler Cuma gecesinden maadüttür. Kabir ziyareti bakımından da zikir ve tesbihat bakımından da e, cuma gecesinin hesabına sayılıyor. Çünkü iftar az kaldı zaten. Son bir saatler öyle geçer. Önündeki geceye tabi olur. Şimdi şümbarek Cuma gecesi Ramazan Şerif'in cumaları başka cumalara benzemez. Hadis-i şeriflerde böyle beyan ediliyor. Ramazan Şerif'teki bir cuma Ramazan Şerif haricindeki 70 cumadan eftaldir. Normalde Ramazan Şerif dışındaki cumalar Seyyidül Eyyam, günlerin efendisi Allah'ın de Cuma günüdür. Mübarek Cuma gecesi, El-Leyletü Zehra, Hadis-i Şerif'in tabiriyle Aydın gece, nurlu gece, Amellerin katlandığı, işte günahların affedildiği, Cuma gecesi affolunmayan ümmetim kalmaz vesaire vesaire. Ben Cuma gecesi hakkında sohbetlerim hep Cuma geceleri olduğu için yani senelerdir toplasan belki bayağı bir şey, not çıkar. E şimdi Ramazan Şerif'in cuması başka cumalara benzemez. Şimdi cuma gecesi geliyor. E zaten ilk geceden kapılar açıldı, daha kapılar kapanmıyor. Ne buyuruyor? Adi Şerif'te şimdi okudum. Son gecesine kadar e, hiçbir kapı kapanmaz. Yani gök kapılarından hiçbir kapanmaz. Bu ne demek? İşlenen salih ameller hemen kabul edilir. Başka zamanda kabul edilmeyecekse de Mevla Teala orucuna bağışlar. Hani yine Berat gününün orucu ile ilgili veya Şaban ayındaki faziletli oruçlarla ilgili bir hadis-i şerifte soruluyor ya sallallahu aleyhi ve selleme Ramazan'dan sonra en çok orucun Şaban'da görüyoruz. Ya Resulallah bunun hikmeti nedir? Ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? İnnehu şehrun turfa'u fîle amal Şaban ayında ameller Mevla'ya arz ediliyor. Senelik ameller Allah'ımıza Sunum diyor diyoruz. Ben Mevla her şeyden haberdar. Ama böyle şeyleri e, tertiplemiştir. E, bu da bize tertibi düzeni öğretiyor. Kayıt ve kuyudun önemini öğretiyor. Şahit tutmanın önemini öğretiyor. Ki melekleri şahit eder. İşte sağla sola defterlere yastırır. Halbuki ilminden bir şey kaybolmaz. Kay kaçmaz. Ama sene içinde de amellerin sunumunun arzı için Şaban ayını seçmiştir. فَهُبَّنْ ameli عَمَل۪ي sahip. Onun için ben Şaban ayında oruçlu oluyorum ki amellerim Mevla'nın huzuruna gösterildiği zaman belki benim amellerimde kabul edilmeyecek, reddedilecek durumda olan varsa da ya kulumun ağzı bağlı rızam için oruçlu, aç susuz duruyor e şimdi diğer amellerini de işte orucunun hatırına kabul buyurayım der de Rabbim orucuma acır da açlığıma, susuzluğuma merhamet buyurur da e böylece amellerimi yani bir yıllık arz edilen amellerimi kabul eder diye en çok orucumu Şaban'da tutuyorum. Buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Bu bakımdan kabul kapıları açılmıştır ilk geceden. Son geceye kadar bunun açık durması, bu kolay bir şey değil. Normal zamanda yağmur yağarken gök kapıları açılıyor. Yani hadis-i şerifte ne buyuruyor? Gök kapıları öyle her dakika açık değil. Ancak işte bazı zikirler, özel zikirler okunduğu zaman gök kapıları açılıyor. İşte sahabeden biri dedi, Allah-u Ekberu Kebira Elhamdülillahi Kethira Subhanallah Sübhanallah Bükretten Sallallahu aleyhi ve sellem Menil Mütekellimu Anifen. Demin bu bir tekbir getirdi. Kim idi o? Konuşan. O zat da diyor, belki diyor, yanlış mı okudum ne ettim diyor, ben de çıkmıyorum ortalığa diyor, böyle duruyorum cemaat arasında. Sallallahu aleyhi ve sellem ısrarla soruyor. Men el Şu sözleri söyleyen kim ya çıksın? E benim ya olsun hadi. Acib güla Fatihat la sema. Ben bu kelimelere, bu zikre şaştım kaldım. Yani bu sahabe-i kiramdan biri o ilk olarak bu hadisin vuruduna sebep oldu. Efendim sallallahu aleyhi bilmediği bir tek bir yok ama onun zikriyle gök kapısı açılınca o müjde o sebeple bildirilmiş oldu bize kadar. İntikal et. Ben şaştım bu kelimelere. Sen bunları okudun, ağzından çıkar çıkmaz gök kapıları açıldı, hemen kabul edildi. Bu ne demektir? İnsan bu tekbiri yaparsa duası kabul olur. Peşine bir şey isterse duası reddedilmez. Gök kapıları açıldı. Bazı zikirlerde bu oluyor. Bazı zamanlarda oluyor. Mesela yağmur yağarken. Hadis-i şerifte ne buyuruyor? Tüfte'a ebbâb sema Gök kapıları açılıyor. Bir, bir hadis-i şerifte ne buyuruyor? Likamsim. Beş anda açılıyor. Bu beş andan birisi Yağmur yağmaya başladığı zaman gök kapısı açık. Ne dua dersen kabul ol. Özellikle bir niyet tutarsan, yüz kere Allah'ın izniyle otomatik hasıl olur. Başta özür çekiyorsun, aralarda sade besmeleyle. Yağmur yağarken diyor. Ondan sonra işte nida. Ezan okunmaya başlandığı zaman ezan bitene kadar Gök kapıları açıktır. Aynı deli kahme, kahmet getirilirken bitene kadar gök kapıları açıktır. Yani o saatlerde dua yüzde yüz kabul. Ama bizim millet de o saatlerde dua etmeye alışkanlık etmemiş. Araplarda bilenler, hadisleri bilenleri ben görüyorum. Haremlerde, harem şeriflerde bakıyorum böyle ne uyanıklar böyle hiç. Vursan duymaz yani. Ne biçim duaya adam yüklenmiş. Neden? Hadisleri bir biliyor ya gök kapıları açık. An meselesi. Birkaç dakikada ezan bitiyor. Kâhmet daha da sürüyor zaten. Ee, yani sünnet üzere okunan ezan da zaten beş on dakika sürmez. O anca uzat da çek. Öyle de ezan olmaz. Kırk elif çekilmez yani. E beş dakika ezan sürüyor diye de e, efendim sünnete uygun bir durum değil yani. Ezanın da bir hayale salahlarda payı var biraz uzatmanın. Geri da her şey belli. Onun için ezan vaktini değerlendirin. Kâhmet vaktini değerlendirin. Buyuruluyor hadis-i şeriflerde. Ondan sonra indeltikal, cüyuş. Düşman orduları karşılaştığı zaman İslam ordusuyla nerede bir hayatımızda sifte yok. Bir cihat nasip olmadı hayatımızda. Küffarla karşı karşıya kalmadık ama ecdadımız Çanakkale'de kaldı. Yani son zamanları konuşuyorum yakın tarihlerde ecdadımız ve Çanakkale'de yedi düvellen karşı karşıya geldi. İşte o karşı karşıya gelme anında yapılan dua var ya Arş-ı direkt vasıl olur. İslam ordusuyla düşman ordusu karşılaştığı zaman asla dua olmaz. Onun için sahabe-i kiram tabi'in hazaratı, bütün geçmiş büyüklerimiz, Osmanlı ecdadımız hep bunu bilirlerdi. Safa dizildikleri zaman Allah yolunda cihada gittikleri zaman siz bakmayın o Mustafa Öztürk gibi teftir profesörü olmuş bilmem ne olmuş. Bu adamlar bu ilahiyatta ders verirken buradan çıkan çocuklar zehirlenmeden durabilir mi ya? Adam diyor, neymiş diyor, Viyana'ya gitmişler diyor. Bu diyor, bunların gittiği Viyana'nı diyor, cihat mı diyor, ilahi kelimetullah, böyle bir şey yok. Uydurmuşlar diyor bir diyor, Allah'ın dinini yücretmek diye diye bir şey uydurmuşlar diyor. Tesir profesörü, ilahiyatta okutan adam, ecdadımızın cihatlarına hakaret ediyor ya. Bu adamlar kim görevden alacak acaba? Ya bu vatan hainliğinden de beter. PKK destekçiliğinden de beter bu bütün Osmanlı'nın cihat mefhumunu çökertmek ya halbuki o noktada sen küfarla cihata gitmişsin Allah'ın dinini yüceltmek için gitmişsin kanuni ne işi var ya var da şehit oluyor Murat Hudavendigar Kosova'da yani padişah sarayda oturup yemesini içmesini bilmedi mi ya Hz. Fatih Roma'nın üstüne giderken Gebze'de şehit oluyor yani nedir yani sana bu imkanın zerresi verilseydi kıpırdar mıydın yani? Bu Allah rızasından başka bir şey için olabilir mi ya? Zaten e, memleketinin ömrü yetmez gezmeye. Ne yapacak oraları? Ama Allah için vazifeliydi Osmanlı Ejda cihad Cihat şuurunu mahvettiler ya, mahvettiler. Kim bu cihat şuurunu mahvetmeye kalkarsın? Allah da onu mahveylesin. Eseriniz izâle eylesin, zerresini bırakmasın. Çünkü sen Nasıl Kur'an'ın, hadis-i şeriflerin, efendim, e, ecdadımızın 1400 senelik Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabesinin, büyüklerimizin yolunu böyle insanların gözünde dersleştirme bunlar e, ne olacak o zaman? Cihat için Allah için de gitmemişler. O zaman bunlar yağmacı yani. Ha şahbekeller. Bunlara yağmacı demiş oluyorsun ya sen. Koca kanunlülere, yavuzlara bu konuşulacak laf mıdır? Bir de diyor Haçlıların diyor Kudüs'ün üzerine gitmeleri, haçta seferleri de diyor o zaman diyor Allah yolunda diyor. Ya böyle bir şey olabilir mi? Adamın dini yok. Adam batılda zaten. Allah'ın Allah oğlu var diyor aşağı. Hanımı var diyor adam ya. Bu adam nasıl Allah'ın yolda olabilir? Bu nasıl tefsir provası olabiliyor? Kimse bir şey demiyor görüyor musun? Bir insan şen olacak mübarek adam işte bir şeyler konuştu yazdı. Bizi de o uyandırmış oldu yani. Ona da teşekkür eder. Bir de biz konuşuyoruz yani. Bilmiyorum daha. Vurduk ama bir ses gelmiyor. Hiç ses gelmiyor. Bu adam acil vazifesine verilmesi lazım. Ecdadımıza hakaretler. Türk büyüklerin koruma kanunu yok mu ya? Şimdi ordular bir araya geldikleri zaman karşı karşıya geldikleri zaman Mevla buyuruyor ki gök kapılarını açıyorum. Resulullah s.a.v buyuruyor ki kabul saatidir. Ne dua derseniz reddedilmez. Çünkü artık orada şehit olmayı göze almışsın. Ve evine sağ salim döneceğinin hiçbir garantisi yok. Canını Allah'a kurban etme noktasındasın yani. Orada da yaptığın duayı etme. E ne dua edeceğim? Ya? Hanımına çoluğum var, çocuğum var, vatanım var, eli sünnetim var. Yani o noktaya gelen bir şey. Tamam sen şehit olduktan sonra ne istiyorsun? Cennetini iste, cemalini iste, rızasını iste. Tamam. Geri kalanları da düşün. Onlara da o nokta, o kabul saati sana nasip olmuşsa, tabii ki e, şimdi de yani Mehmetçik ne yapıyor yani Mehmetçik? PKK dinsiz, kitapsız, Marksistleriniz bir örgüt. Yani PKK ile, PYD ile e, karşı karşıya gelen e, askerlerimiz, polislerimiz e, cephelerde onlarla savaşıyorlar. E, hala bu devam ediyor bu cihat. Onlara da aynı makbul dualar verilmiş. Duasınlar yani cephede. Bu teröristlerin peşine düştüklerinde dua etsinler. Vatanımızın bölünmemesi, ehl Sünnet'in İslam'ın aziz olması. Ya kendilerine etsinler. tuvan kabul olduğu saatler. Mevla Teala kendi yolunda saf olarak dizilenleri çok seviyorum buyuruyor. Saf suresi var Kur'an-ı Kerim'de. Bir buçuk sayfa. Saf ne demek? İşte biliyoruz ya namazdaki saf gibi. Harpteki saf da buna giriyor, namazdaki saf da buna giriyor. Ama esasen ayette anlatılan cihattaki saf yani. Çünkü namazdaki safa benim gibi <gülüyor> darla zelikler giriyor yani. Ama inna اللّٰهِ يُحِبُّ الَّذ۪ينَ يُقَاتِلُونَ ف۪ي سَب۪يل۪ Kendi yolunda kurşunlanmış binalar gibi lehimlenmiş kurşunlu efendim, çelikler gibi saf saf dizilmiş cihad edenleri biliniz ki Allah seviyor. Buyuruyor. Orada dua reddolmaz buyuruyor işte. Onun için, yani bizim gibi darla zeliklere diyorum ya, biz artık ezanı kollayacağız. Kavmeti kollayacağız. Yağmuru kollayacağız. Bir de Ramazan'ı kollayacağız. Çünkü Ramazan Şerif'in ilk gecesinden gök gökkapıları açıldı. Son geceye kadar gök kapıları kapanmayacak. Bu ne demektir? Dualar reddolunmaz. Zaten bir at Şerif'te dün de okudum. Beş maddelikli bir maddesi neydi? وَدُعَهُ مُسْتَجَابُ Oruçlunun duası makbuldür. Ha sen gündüz oruç tutuyorsan gece de makbul. Çünkü neden? Yarınki güne de niyetli olduğun için oruçlu sayılıyorsun. Yani gece yapılan ibadetlerde oruçlunun ibadeti gibi katlamaya da tabi oluyor. Günahları da mağfirete tabi oluyor. Duaları da isticabete layık oluyor. Ve diğer müjdeler nefesleri tesbih oluyor. İşte efendim oruçlu uykusu ibadet oluyor. Bu beş maddeli Kadi Şerif'in hepsinde gecesi de dahil oluyor. Çünkü neden? E, berat gecesinde de gece oruç yok ki. Ama ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? Amelim arz edilirken, ecelim yazılırken, ecelin yazılması berat gece oluyor. E gece de oruç olmuyor. Ama ne buyuruyor? E sen şimdi gündüz oruç tutmuşsun. 13, 14, 15'i zaten tutuyordu sallallahu aleyhi ve sellem. E de zaten berat orucuna niyet ettiğin için gece oruçluğu itibar ediliyor. Çünkü Mevla biliyor sen niyetlisin yavruca. 13 ramazan Şerif'te de iftardan niyet ediyorsun. Ne diyorsunuz? Yarın orucuna niyet ettim diyorsunuz işte. Onun için gecede oruçlu muamelesi görüyor. Veleysemün Abdülmüminin yusalli fi leylatin minha illa كتب الله له ألفًا و500 حسنة بكل Ramazan-ı Şerif'in gecelerinden bir gecede bir Müslüman kul namaz kılarsa. Ha bu teravih namazının şartı yok. E, abdest aldın, abdest şükrü kıldın, hacet namazı kıldın, tesbih namazı kıldın, istihane namazı kıldın.